وما لا الله لا إله إلا الله. والله أعلم أنك لا لا أن حسن الله. لقد جاءت وصل ربنا محمد. صلوا على صديقك يا محمد. صلوا على شقيقك يا محمد. عبده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم ائمه يهدون بالامر ما ربنا وران باياتنا يوفون فتقول اللهم استغفر لنا اللهم اقتدارك Allah celle celaluhu bildiklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya ne dünyada, cehennem ya zalimler ya olmaya Semina ve asana dinledik ve itiraf ettik diyenlerden olmaya hepimizi muhakkak eylesinler. Dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan, çocuklarından hiç etmeden ahirete gitmekten Semina ve asana dinledik ve itiraf ettik diyeceğine Semina ve asana dinledik ama yine de siz yanımızı yaptık, yapacağız. Biz o geçemeyiz diyenler gibi olmaktan, neticede, burada ahirette iflata maruz kalmakta, Mevlat bizi muhafaza eyletir. Evet. Müslümanlar, genelde bütün insanlar, özel deyip Müslümanlar, Allah'ın nimetlerinden azami teveccüde ittifade etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Celle etmiş olduğu en mühdiyime din-i İslam'dır. Öyleyse bir daha sürekli din-i İslam'dan hissesini, nasibini artırmak sürekli ile madada istifade etmeye çalışması gerekir. Güneşten hangi bitki daha fazla istifade ediyorsa, o bilgi daha evveli güzel boyatıyor, uzunlaşıyor. Nâvnâvnâ zel'e fiynhûl mekul güzesine ruhu ki iki tane tarla düşünün yan yana diyor. iki tane tarla. Birisine ağaç dikmişler, diğerine kavak dikmişler. Ve <gülüyor> önüne tuzay dikmişler. ekmişler. Sabahleyin güneşi olduğu zaman ağaçlara vuruyor. Kavaklara vuruyor. Kavakın közgesi Güçün üzerine, bu dağın üzerine düşüyor. Öğlen atıyor ki kavak daha fazla güneşte istifade ettiği için bu muharekat mu yapıyor. Öbürü örnekte kadar güneş alamadığından eksik enerji aldığında yani biyoloji, metabolik tabirle, tabi atmosfer yani e, mükemmel olamadığında ne oluyor? O ülke kalıyor, Girit kalıyor. Yine biri daha, yine biri tam Allah teccüveli bir güneş misali bir Güneşte kim daha azı herhangi bir hangi bardak daha istifade ediyor onu mükemmel alıyor. İslamiyette de kim daha fazla istifade ediyorsa onun belki makamı, kemalatı olduğundan insanlığı çok daha mükemmel alıyor. Hatta Allah'ına gözümüzün var okuyor ki bir hayvanın bir afetansını bir pisliğine diyor, güneş bursa diyor. Güneş bursa, diyor. Güneş bursa diyor. o pislik ne oluyor? Yaklaşıyor, haşlatıyor gibi oluyor. Diyor ne oluyor? Secek oluyor diyor. Secek ise 8000 kaloraya genk bir kalori taşıyor hayvan pisliği. Yani sonunda secek yapıyorlar. Diyor ki secek şey hayvan pisliği bir afetansını güneşten istifade ettiği zaman secek oluyor. Senden belki tanesini kaç kere satıyorlar? 400 bin de en kaç kere satıyorlar? Netice tercih bir hayvan pisliği göre güneşten istifade edince ne kadar mükemmel oluyor? Sen, sen! İslam'ın güneşi diyor, daha Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar peki Harun Arzu ve Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan bu yana Yani tam başka bir güneş peki e, İman ve İslam güneşi, Kur'an güneşi e, Ortalık demir eder Sen de bu güneşten istifade etmiyorsun Sorarım sana diyor Sen mi yoksa o hayvan fişkisi ve fişliğim diyor. üstündür Fazide Lan, adam diye geçiyorum ortalıkta ama afedersiniz bir tezekle faydalar yok veya ben halamdan geçirmiyor Hasan-ı Fatbil Ehrman duyuyor ki biz daha da ilk olanlar, öyle insanlar gördük ki dağlar gibi amelleri vardı ama sadece hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyorlardı bu zamanda öyle insanlar görüyoruz ki hatta öyle hiçbir şey yok dağlar gibi amelleri varmış gibi babalarından geçiyor. Ne demek istiyoruz ki? İnsan belki davatına sahip çıkmalı, İnsan sürekli koşuşturmadı. İnsan belki direnmeli, direneyi kazanıyor. Direneyi kazanıyor. Fadil Radi Aynunmaz Eala Tesbili Kedir'in ve Asr suresinin tesbiliğinde duyuyoruz ki Hayat, hayat tek nefeslerle buluşmuştur. Bir insan diyor ömrünü sonuna kadar hepsi bir cümle meşgul olur. Go, go. Onun için bileyim, Ramazan yüzeyden getirmiş olduğu teyzeyden bambaşka tabi. Ama görülmüştür ki Ramazandan sonra da belki bu amale tariha, bu cana, hasta olsa yani bu imkima devam etsin gittin. Has bitti inşaat payda der gibi Ramazan gitti gidiyor dedi. Bundan sonra dedi Ramazan havası yok mesela yok. Ama hesinlik ne bu ki, Ramazan ve Kadir gecesinin hangi gece olacağı kesinlikle belirlenmemiştir. Değişik rivayetler vardır. Ahlaklı rivayetler bir, bir gecidir. Ama ben diyorum bir adım daha ileri geçerek bir şey söyleyeceğim diyor. Madras sistemlerde Kadir gecesinin yani kestiğiz ama gece hangi gece olduğu belirlenmemiştir. Belki biraz şüphede bırakılmıştır Ümmet-i Muhammed. Öyleyse ben gülüm tüm gecelerine kadir gecesi gibi istirahat ediyorum ve ona göre çalışıyorum. Maneviyat yolunda, mermi'ye çevrilik yolunda, az daha giden yolda, bir insana, bir insana, bin kişi, bin kişiye ona efendim zırhlıktan ödeyebilmek için o insan, sızdikliyet makamına başlamak dedi. Ne demek dedi ki bu? Bu formasyonu, bu kabineti kazanmak için insan ne kadar gidinmeli ki Bes -bes diyorum, gibi. Ben tarikata intisab, intisab ettiğim zaman diyor, insanlar bana sürdüksiniz diyor. Ne zaman hüzün mü artırdın diyor, rüzgarı mı artırdın diyor. Artık insanlar diyor, anların olunca, aa hüzünlük oldu diyorlar. Resulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduk? Sizce gününüzde zikir konusunda, levle'ye etme konusunda mevcut ol, kendine bir müddetçe kamil müddet olamaz, yürütüyor. Namazdani'nin bir saatlik sohbet, bir saatlik vaat, her bir 40 kırk günden olmak üzere, 40 kere çilehaneye girip de levle'ye zikretmekten daha üstündür diyor. Bir saat sohbet, şu anda reken yapmak caiz değil ve sürekli tavasana ilim ilim en büyük fikirdir. Ama şafi'ye adeta özellikle tavuk veriyorlar. Zikrinde ben soracağım. İlla Öyleyse Muratani buyuruyor ki kimsa bir stopta ne her bir şirketi 40 gün olmak üzere 40 genç ile ameliyat ediyor, nevlendiricemekten çok daha üstündür. Ama eğer böyle bir şirket benim arabaları kıracağız böyle kendiniz olduğunuz yerde besleyecek bir şey, o zaman diyor kâmilim diyeceğim zaman bir şey kendi Mevla'nın nevlendir dostumun alışı olduğunu terlikat de ihtimam gösterir. Bak evet bir Allah uzun demirler ah Cenab-ı İnanayanında yaramayanında ömrünü ona versin. Amin. Ancak der, gavir veriyor. Bize de ona da eski mesele yoktur. Fakat bir cümleye dizi dönüyor. Bir cümleye dizi, dizi, dizi, dizi, dizi, dizi, dikkat ediliyor. bu kadar bitti. Bu var ya, bu kadar bir İşi konuşmadır ki bu. Yavrulduysa yavrulduyor. Yavrulduysa yavruldu yoktur. Giderse gider. Ortalıkçı ne var ya, var de, yani yani Biren, bir o kadar çok işte yol var ki. Ne mi var? Sonra da bir formülayayım. Namur Aslan-ı Kudiyiz gibi duyuyor ki ha, eğer böyle bir ilim borsan o haa asma bulamazsanız diyor o zaman diyor tarikat derdinize ağırlık verin diyor. Ne olacaktı ki diyor? O tarikat derdin var muhabbeti tetikleyecek diyor. Muhabbeti tahrik edecek. E sonra ne olursa etki? Muhabbet ve Uudiyyeli tetikleyecek. Ondan sonra yani seninle anlayacağın fikir. Artı muhabbet, artı hüziyet, eşittir Allah, Mevlam ve Rezat. Allah, Mevlam ve Rezat, Mevlam ve Rezat ve Rumi, Kudüs'ü sığlığı duyurduğu gibi, Aşk, Artık sabır, eşittir, safar aradıyor. İster dünya birbirine alakalı olsun, isterse afiyet işiyle alakalı olsun. Aşk varsa bir işle, sabır varsa Allah'ın izniyle sonuç mutlaka kesildi. Sen her işi götürürsün, bitiririrsen, ama Ramazan'da takılalım ondan sonra, Ramazan'dan sonra bırakalım, yok! Cenab-ı Hak demire çevir, var ya, tavuğun, bitkik edilmene çağırmamış hayvan, yumurtanın üstünde yedi gün duruyor. Yedi bir gün duruyor, yumurtanın üstünde. Orada uzağa, sizi göndüreyi, iki gün gittiğe yaktı tavuk, olmuyor, yumurtaların sınasıyla alıp bir çiftçi olsun. Hayvan 21 gün, bizim karabeyaz, kur, kur, derler. Hayvan bir gün, eğer yumurtanın üzerine oturuyor, cibi cibini çıkartıyor, ondan sonra huvayı terk ediyor. Hayvan eğer bir gün devamlı, eğer yumurtanın üzerinden nefes tutan bir asker yeteneğe eğleşmezse, çıkmayacak. Davada aynı şeye bağlıydı. Yani kimiye davasında sabretler dayandırıp direnir, Sonuç onun da Allah insan her geçen gün kalbi yitirir ve rüzgarla fark etmezler. Okunan ayetlere kadar o sözle de acı yanıyor kıymetli bir şekilde. Lena Rabbi'l-bit seni İsmail'den, beni İsrail'den, Ulu kıral peygamberimizden daha önceki dönemlerde İsrailoğluna, Davud'a, İsa'ya, Yahuda'ya, İsa'ya, Yusuf'a Beni izah edemiyor, bu çok peygamberler çıkarttık diye Allah Celle Celaluhu. Ama niye Yusuf'ların intihab ettik? Niye Recep'e Nisa, niye Musa, niye Davul Aleyhisselam, niye Yusuf, niye Yahud O tipler hiç görmüyor. O tipler hiç görmüyor. Bak Cemal bak orada başka bir illet söylemedi. Dedi ki ne Direnen tipler bunlar. Tutturup aparanlar bunlar. Tuttu tabi bir daha bırakmayanlar ne anlatıyor? bir ayet Onların deki bizim ayetlerimizi imana. Buradan bir iman değildir. İkam seviyorsun ya. Görüyor. Ahamdan sonra yapılıyor İsrail'e cikkiyetle imana sahip oldukları için onlar diyor. Biz özellikle onlara keygamber'e itibar ettik. Resul Eccel Sağat'ın burada baş çekiyor. Yani kuttuğunu koparmakla sütçelenerken Resul Eccel Sağat'ın kavuşundaki bir keşif. Hacı Fahri'de Kürtücet Birlu Fasov der ki niye Cenab-ı Hak Celle Celal Muhammed Enbiya Niye peygamberler peygamberlerin bunu yaptı? Bunlar diyor, bunlar diyor, Cenab-ı Celle Celal'e karşı bütün Enbiya müsabakaya girdi. Muhammed Mustafa'nın heyecanı, aşkı dedi, rüzgarı bütün peygamberleri geçtiğinden temel ediyor Cenab-ı Celle Celal ona peygamberlerin şahı yapmasına vesile oldu, diyor. Onun için yok. Rasul Ekrem Ramazan'ın son 10 gününde itikâfa girerdi. Ya Yine Rıza bin Hamdan ile diyor ki oldu ki Rasul Ekrem Ramazan'ın son 10 gününde itikâfa giremeyecek olsa Ramazan'dan sonra o itikâfı kaza ederdi. O itikâfı kaza ederdi. Bu itikâfı kaza ederdi. O itikâfı kaza ederdi. O itikâfı kaza ederdi ne bata bata söyledik, günümüzde sünnetleri kıraşlayıp da Fazla yediği yeter ya bırak müstahatları sünnetlere diyenlere müstahat olurdu. Hem Muhammed Mustafa'ya ittiba hem Allah'a sen silahsiz ile sünnet oluyor. Onun için insan direnmeli. İnsan Ramazan'daki belki sahip gayretini Ramazan dışında da sürdürürse bir kimse ben buyum diyebilmeli. Hacı Bayrağım dedi, rahim Allah Teala, Hacı Bayrağım dedi, Sultan Murat'ı ziyarete gittiği zaman, Sultan Murat dedi ki, İstanbul'u almak tebbana nasip olacak mı dedi. Hacı Bayrağım dedi, bu birisinin roldi, Sultan Murat'a baktı, bir Sultan Fatiha, Hacı'nın padişahı dedi, devlet ve dedi, dedi. İstanbul'u almak sana değil, Hacı Cercam olacaktı. Çoktan parkı böyle bir dikildi. Biz evet. ben müfana şeklinde tarihin yazdığına göre İstanbul haritasında yazdığına çizmiştik. Ve o yıl seneye o haritaya zaka zaka zaka zaka zaka zaka zaka İstanbul'un tekipretini inforajleri çizmiştik. Şuradan kaldırılan vaskapini adı karşıt oldu? Nin karşı parçın ne olacak destekleyecek sen de ihtimaller ihtimallerimdeki savaş savaş yapılmasıyla vesaire bakla. Ne neticesi beynli bir kanatta daimetinle cipazın sahibiyle bir Şimdi ne oldu diye sonunda İstanbul'un fetihi ona nasıl oldu? O bakımdan, o bakımdan büyük de büyük büyük sanatçılar. Işte. Bize, bize iki yüzlü olmak yakışmıyor. Bize her gün böyle işte kendisine bakım yapan bir insan düşünün Ya amal-i ah, noktasında böyle bir güzelliğe sahip olmak yakışıyor. Allah bu noktada hepimizi belki mükemmel eylesin. Eğer geçmişlerimizde böyle bir sahib gayret olmasaydı bugün biz bir kelime-i bile getiremeyecektik. Belki yani Allah göstermesin, belki İstanbul çıkaracaktı. Ama onlar ihtimalleri bile, yani olacakmış gibi sabakatlara tedbir aldıklarından dolayı bugün bizim elimizde Mekke var, Medine var belki. Eğer bu ciddiyet olmasaydı asla bakarsan. Bugün ekonomik çevrelerinin bir tespiti var Diyorlar ki Çin ve Endonezya, Çin ve Endonezya bir milyara açtı gitti, bir buçuk milyara gitti. Yani daha bir milyar yüz milyon. Çin ve Endonezya, Endonezya yüz otuz milyon, yüz kırt milyon civarında. Çin ve Endonezya, ikisi birlikte, ikisi birlikte kırk seki sara çalışacak ki Avrupa'nın bir tahti aldığı hızasınlar. Adam nereden gidiyor? <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın insanı ve ve allah Teala insan için çalışmaktan başka alternatif yoktur. Herkes çalıştığının karşısını görecektir derken Mevla çalışmaya peki dikkat çekiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve bir delikanlı ihmet ettiler. Değil der ki ya Resulallah gece kaim gündüz faim şöyle bir vesaire vesaire şeklinde. resul şeklinde. Ekrem böyle ki bu ne yer ne içer dedi. Ya resul ondan bundan ondan bundan dünya dünyada söylüyor bunu. Ve Resul'e der ki işte bu ondan ondan geçirir işte sadaka, sadaka, sadaka, sadaka. Resul'e buyurdu ki İnnallâhe yuhidbu el mu'min el muhterif buyurdu. Allah-u Teala eli iş tutan sanat tutan kudunu kadar diyor. Bakalar, para bitip içindek vesaire, yok, yok, yok. Ejdat'ı da son zamanlarda pek gelen, iş vermeyen uyuşu ve yani artık toplumdan edilmiş pazifiyet edilmiş insanların üstüne haline geldi. Onlar ilk önce ki, Müslüman uyuş mu dermiş, Hristiyan uyuşu, çekişiyor mu demişler. O bizim Müslüman aktivitesini sürekli muhafaza etmeli. Askeriyatlısı taktikatlar yapıyor. Niye belki? Asker savaş kabiliyetini kaybetmesin diye isiden tetkikler ve tarikatçılıklarını tarihler, yaptıkları zaman eee adam bakar ki iş yoksa idare tekkelin vakfında kazmayla büyük hata yapar. Ne yapıyor uşağ burada derdeni bir zaman derdi ki ya tetkikleriniz teşkil olsun bitti. Eee işte işim boşta kaldı. Nesliyan varım bu arada bana bir takım işler sokabilir. Bir takım filikler as we got to transfer. namle ve tarafa bir cenab Celle diyor sana, sana selam Allah. Dedi ki, gel ben kordu'yu toplasın. Tamam mıntıkada, İyavudiler sizin peki savaş hazırlığı yapıyor. Ve sürekli o aaaay gibi oldu. Hemen kordu'yu topladı o istikhanı diyor. Bu rüzgarla bu dini mübini İstanbul günlere geldi. Yani kitağla dosttan yan gel Osman Zafirbek ne bilmem ne vesaire. Bırakalım bu işleri ya. Bu ahler, Cenab-ı Hak, Yani kimini artırmazsan başka bir şey yapmaz. Biz Cenab-ı bir takım mı geçiyoruz ya? Allah-u Teala, ben olmazsan bizleri muhafaza eylesin. Amen. Fahrettin Paşa, rahmetli, Medine'yi i İngilizlere karşı savunurken, olmadı bir türlü paşayı sökemediler şeyler şeyden, Medine'de. Baktılar ki bu adam buradan çıkacak, 15 günler Osmanlı askeri orada. Üstelik de bazı ahak kardeşlerimizi yani onlar ikna ettiler. Eczata erzat vermediler. Su vermediler. Ekmek vermediler. Zaten bitmiş adam 60 sene sıcağın altında savaş bulur ya yaptı Osmanlı. Yaptı Osmanlı. Çünkü Muhammed Mustafa Allah, olan aşkının bedelini ödemek için oraya gitti. Bak ödemek için oraya gitti. Sıcağın soğuk umurunda değildi. Ne diyecekleri ki asker aşk Barakim bizimın başına ne de 15 bin atkere çekirge getirdi. Belki de ne yiyeceği bir şey yok. E Çöpteki mini bir tikanları devi yiyor. Bel birin ağlıyor tikan yine ne diyor? Bel birer çekirge getirdi. Böyle büyük büyük oluk çekirgeler. Çekirge yediğinden ki ve güzel işler ya ve demişler hep işin yemediği ait diyor. Ama millet kabuz oldu. Hayvanlar kabuz oldu. Allah, Allah kabuzun ne olduğunu çekirge bildir. Ya bu halde savaştınız, zaten gittin müsaik değil Bir de bu ondan sonra hadi bakalım hiçbir işin içinden. Ya iman ettik de ondan sonra başımıza bunların gelecekti. Bir, bir gün yüzü görmedik, değer yok şu tane. Hiç böyle konuşan yok, biletiz katlanıyor. Cemal Paşa, Fener Paşa, Ember Paşa, üç efendim geliyor İstanbul'a, Abdülhamit Han'ın cennetine savaşa ediyorlar. Buradan Medine'ye pires yapmak suretiyle var ki Paşa'yı söktüler oradan Malta'yı Oradan Afganistan'a bitti vesaire. Ömrünün sonlarına doğru buraya geldi. Ülüm eliklerimle ediyor. Hiçbir Osmanlı Halkçeli'ye iklimin ve hayatın elberisi şartlarına bağlayan Böbcek Kusandı'nın vesaire demediler. Üstelik Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve etmek için sanki efendimiz abim e sallallahu aleyhi ve sellem'i ya burada savaşıyoruz. Şey görmedik şu ana kadar. Bir yardım gelmedik daha iyi Ama Aha gelmedik. Gelme <gülüyor> bilgimi yatsın. Bir razıyım der gibi Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve etmek için aman ya bir şey söylersek Efendimiz de ki sen kızar gibi falan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidelim, biz halimizden şikayetli değiliz ya Resulallah. Yani, ama biz burayı bırakmayacağız kesinlikle. Bu teminatı verelim, Resulü Ekrem sağlıkları ithalen. Belki, evet. Medina Karadiyat Subay Kediris Rabin Paşa geliyor, e şeye, Resulü Ekrem sağlıkları ithal etmiş, tabi şiir yazıyor. Şiir yazıyor. Hadi şimdi doğru bir dinimine verelim Doğru Doğru anlayın mutlaklarıyla razı-ı mutahar önündeki biris sabit paşa biris sabit paşa dava için dava için peki koşan, didinen yıpranan, hüzü kesmeyen insanın kılıkları ne olacak peki kabiliyetin ne olacak peki kafası kalbi hangi noktada bulunması lazım gelir manasında bize mesaj veren üç kısa bir şiiri şey, okuyorum ve de diyor ki nedense kimseler Amen. <laughs> Adınimiz, evlatlarıyız ya Resulallah. Canımızı veririz ama sen bizim cananısın cananımız olan senden hiç vazgeçmeliyiz ya Resulallah. Kıyamete kadar diyor Mekke-i Mükerreme'nin demediliğin münevverinin çöpçüsü biz Türkleriz ya Rasulullah, Ölcek bile ya Resulallah senin Ramza'yı mutlak paradırır. Bizim ruhumuz gene değil. Ölüm son değildir. Ölüm son değildir. Ölüm yok mu? Eğer bu kardiyajları alabiliyorsan Allah'ın hissiyle edeb süründür. Asya de, asya de akılını tüker diyecekler. Cenab-ı Hak Celle Celal'e o mahrumun olmaksan dışarı muhafaza eylesin. Mevlam merdûlinden değil, makbulinden dışarı her bir